Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040 elektronik posta adresimiz acikradyo.acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Sezai Madre'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün ilk önce Okan Tüyüsüz hocamızla Konuşacağız herhalde şu anda telefon hattımızda. Ee, evet biraz. Okan Hocam merhaba. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz çok teşekkürler hocam. Ee, biz sizinle çok özel bir iletişim e, e, teknolojisiyle konuşuyoruz şu anda. Çünkü birkaç gündür Tophane civarında Türk Telekom hatlarında çok ciddi bir problem var açık da evet. telefonları kesik o nedenle eee inter, internete de ulaşamıyor. Sağ olun. Çok teşekkürler <gülüyor> hocam. Sağ sadece Topan'de değil galiba daha yaygın bir şey. Maslak civarında da benzer sorunlar olduğunu e, biliyorum. Evet Elvan da yanımızda bugün. Nasılsınız hocam? Evet, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar evet, diliyorum. Sağ olun. Evet İstanbul'da geçen hafta yağmurlar yağdı biliyorsunuz. Evet. Ee, ve e, hemen e, tophane durağından açık radyoya kadar yürümek bile mümkün değildi cumartesi evet. günü e, evet. sanırız onun sonuçlarını yaşıyoruz evet hocam Yar, yarın da gelecek diyorlar benzeri bir yağmur evet e, yarın da şiddetli evet. bir yağmur görünüyor e, sağanak yağış görünüyor e, evet. bu arada e, Çin'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti ee, ve e, aynı zamanda can kaybına da neden oldu. 400'ün üstünde bildiğim kadarıyla değil mi? evet 400'ün üstünde can kaybı 1800'ün üstünde yaralanma e, evet. ve 12 bin tane evin e, hasar görmesi ki bu ilk bilgiler e, evet. bir kısa bilgi rica edebilir miyiz sizden hocam? Tabi bu aslında bölge e, geçmişte ve de çok depremlerin olduğu bir yer ama çok büyük depremler yok. Yani 6.2-6.3'e kadar çıkan depremler olmuş ama çok büyük daha 7 ve 8'e çıkan depremlerin olduğu bir bölge değil. E, depremin olduğu Yunan bölgesi, Çin'in Yunan Provensi e, aslında bütün Alp Himalaya kuşağında olduğu gibi tektonik açıdan aktif sürekli deprem üreten bir bölge. Nasıl ki Türkiye'yi e, Arap Yarımadası'nın gelip Türkiye'ye çarpması e, etkiliyor ve depremlerin olmasına bu hareket neden oluyorsa e, Himalayalar içinde Hindistan'ın e, çarpması ve Hindistan'ın kuzeye hareket etmesi ve bu çarpışmanın sonucu e, Himalaya dağlarının oluşması ve Hindistan'ın hala kuzeye her yıl ortalama 5 santimetre kadar hareket ediyor olması sonucunda bu bölge sıkışıyor. Bu sıkışmanın sonucunda da bu Yunan bölgesinde gördüğümüz kara parçası Güneydoğu'ya doğru hareket ediyor ve bu hareketi sağlayan bir takım doğrultu atımlı faylar var. İşte bu geçtiğimiz günlerde 3 Ağustos'ta olan 6.1 ya da 6.2 büyüklüğündeki depremde bu sözünü ettiğimiz faylardan bir tanesinin üzerinde meydana gelmiş. Aşağı yukarı 10 kilometre odak derinliği veriliyor. Ben bu sabah baktığımda sabah 10 civarlarında can kaybının 585'e çıktığı yolunda bir haber görmüştüm. Evet. Bu kırılan fayın da Chiyojiang diye bir ismi var ve aşağı yukarı üzerinde yapılan ölçümlerde Yılda 10 milimetre kadar bir hareketi olduğunu gösteriyor. Bu hareket miktarını Türkiye ile kıyaslayacak olursak aşağı yukarı Doğu Anadolu fayı kadar bir hızı var. Dolayısıyla o aralıklarla o büyüklükte deprem üreten bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Ekim 1995'te de 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Yani evet. neredeyse... Ee, ...yaklaşık sizin dediğiniz gibi e, yaklaşık büyüklükler e, söz konusu. E, geçen günler içinde bu, bu sayılar e, herhalde e, artacaktır hocam. Çünkü 12 bin evin e, hasarı e, sonucunda e, daha fazla sayıda... ...ben mesela gene sabahleyin bakmıştım 400 ölüm vakasından bahsediyordu... Siz herhalde biraz daha öğlen saatlerine yakın baktınız. Evet, Amerikan kaynaklı bir haber sitesinde evet, okudum. Evet, 585. 585. Evet, ben gene bu bilgileri USGS'ten almıştım. Evet. evet, bir de hocam bu Marmara depremleri, Yalova. Evet. Bunu da bir konuşalım mı? <gülüyor> Tabii. Şu Çin'le ilgili sanıyorum biraz şöyle bir şey var aslında çok can kaybı var ama evet. e, depremin odağında bulunan Remping yerleşim biriminin nüfusu oldukça az 1000 kişiden az olduğu söyleniyor. E, buna karşılık biraz daha uzakta 109 bin nüfuslu Zatong diye bir şey 29 var. kilometre uzakta. O evet, evet. Yani asıl e, hani can kayıplarının da orada fazla olabileceğinden endişe ediliyor. Evet. E, tabii 29-30 kilometre deprem için oldukça e, kısa bir mesafe. Yakın bölge tabii. E, gene de hani o daha bir miktar uzak tam altında değil. Belki e, o koşulda olsaydı can kaybı daha da fazla olacaktı. Evet. Şimdi termale gelince Yalova termalde olan bir deprem bu. Aslında 2 Ağustos'ta başlıyor sabah. E, oldukça küçük depremlerle 1.8-1.3 gibi depremlerle başlıyor. 4 Ağustos'ta 4 büyüklüğünde, 4 Ağustos gece yarısı saat 1.30'a yakın, 1.20 geçir. 4 büyüklüğünde bir deprem oluşuyor. Ve en son baktığım kadarıyla 40'a yakın bir deprem vardı. Ben 30'un 30 biraz üzerinde saydım. Herhalde hala ufak tefek olmaya devam ediyordur. O bölgenin jeolojisine baktığımızda aslında orası biliyorsunuz Marmara Denizi'nin içerisinden ...uzanan Kuzey Anadolu fayının... ...ana kolları var... E, ...Yalova'nın hemen açığından devam eden... ...Kuzey Anadolu fayının... ...1999'da kırılan... ...kolu var... ...ancak bu onun biraz daha güneyinde... ...küçük faylardan oluşan bir bölge... ...bu bölgede Kuzey Doğu ve Kuzey Batı'ya doğru uzanan... ...boyları... E, ...bazen 1-2 kilometre... ...bazen 5-6 kilometre civarında olan... ...küçük bir takım faylar var... Sanıyoruz ki bu şey olan deprem, 4 büyüklüğündeki 4 Ağustos'taki deprem bu küçük faylardan bir tanesinin sıkışması ve kırılması sonucu ortaya çıkan bir deprem. Daha büyük bir deprem bu bölge için zaten bu termal yöresi için söz konusu değil çünkü çok büyük bir fay o bölgede yok. Ve belli bir süre sonra da herhalde tümüyle sönümlenip kaybolacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, aslında daha önceki aylarda da e, Ege Denizi'ndeki hareketliliği konuşuyorduk. E, evet. Şimdi de Marmara'daki e, hareketliliği konuşuyoruz. E, evet hocam yani e, Ağustos ayı olduğu için. Evet 17 evet. Ağustos'una geliyoruz. Bir de Çınarcık Çukuru'nda bırakmıştık hocam. Evet <gülüyor> e, en son orada kalmıştık. E, 15 deneyi doldurduk artık ne zaman kırılacak onu da bilemiyoruz. Umuyoruz ki hasar vermeden küçük küçük parçalar halinde kırılır ve yok olur. Biraz çaresiz bir ümit bu ama bir dilek olarak pek gerçekleşmeyecek bir dilek olarak bunu kabul ediyoruz. Evet siz arazideydiniz hocam. Depremle ilgili konularda mı araştırma? Evet ben e, bu Manisa yöresinde, Manisa e, Salihli yöresinde bir fay e, araştırması vardı. E, orada bir kısa süreli bir arazi çalışması. Daha önce de çalışmıştık. Bir iki, bir iki konu üzerinde ilave bir şeyler yapmak üzere gitmiştim. Dün akşam döndüm. E, haftaya da kısmet olursa e, Datça Yarımadası'nda e, Knidos fayı üzerinde çalışmaya gideceğiz. Bir hafta on gün kadar süreli de orada çalışacağız. Hocam bu Knidos fayının bu e, Bozburun açıklarındaki depremle alakası var mı yoksa başka bir şey? E, Knidos fayı aşağı yukarı aynı sistemin içerisinde. Gökova Körfezi'nde çok e, deprem açısından aktif bir bölge geçmişte de zaman zaman deprem katınlarının oluştuğu bir yöreydi. E, o sistemin içerisinde bir fay. Knidos fayının özelliği e, orada mevcut bir e, tapınağı da Dorlar döneminden kalma bir tapınağı da kesip yarısını bir tarafa, yarısını bir başka tarafa belli bir miktar ötelemiş olması. Bu Knidos Antik kentinden bu? Evet, Knidos Antik Kenti'nde ve bununla ilgili de yapılan bir arkeolojik çalışma var orada uzunca bir süredir. Biz de bu arkeolojik çalışmanın içerisinde kısmen onlara katkı koymak, kısmen de biz onlardan bir şeyler öğrenmek üzere. Bu fay üzerinde fayın ne zaman hareket ettiğini anlamak için ...bir çalışma yapacağız. Çok güzel. Şey, lokasyon olarak da çok güzel bir yer. Çok güzel, evet. Daha öncesinde hiç... ...araştırma yapmış mıydınız aynı bölgede? Ben... ...2007'de iki öğrencimle beraber... ...Statya Yarımadası'nın... ...önemli bir kısmını haritalamıştım. Oradaki fayları... ...belirlemiştim ama... ...daha sonra bu faylar üzerinde hareketlerin... ...ne zaman olduğu geçmiş depremleri araştırmak istiyordum. Fakat e, yoğunluktan oraya pek fırsat kalmadı. Şimdi bir grup arkadaşımla beraber yine e, gidip aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam bildiğim kadar knidos kenti birkaç defa kurulmuş ve değişik lokasyonlarda kurulmuş. Bunun depremle bir alakası var mı acaba? Deprenselliği ile elbette, bölgenin? Elbette. Yani oradaki yerleşimi çok önemli oranda deprem etkilemiş. Çünkü tam içerisinden geçiyor. Demin söylediğim gibi oradaki bir e, tapınak var. O tapınağın e, dairesel bir tapınak. Tam ortasından e, geçen e, bir fay var ve o tapınağın yıkılmasının e, sorumlusu o fay üzerinde meydana gelen deprem. Tapınağın e, yarısını bir 30 santimetre kadar aşağıya düşürmüş. Bir tarafı yukarı çıkartmış. Yani yüzeyden gözüken bir fay öyle mi? Evet evet görülüyor. Bir de da, bir defa bir, yani biz bir sonraki sefer gittiğimde buna özellikle dikkat edeceğim. Ben de birkaç evet, defa biraz, gitmiştim. <gülüyor> evet. Tapınağa çıkarsanız o biraz böyle yolun hafif. Evet evet evet. Tapınağa evet. çıktığınızda hemen e, orada tapınağa dikkatle bakarsanız bir yarısının bir 25-30 santimetre aşağıda olduğunu göreceksiniz. Hocam bu arada konu yeri gelmişken bir de ricada bulunalım o zaman. Bu biz Türkiye'deki e, bu tür yerlerde özellikle bilgi eksikliği. E, dolaşanları çeşitli alanlarda bilgilendirme konusunda tabela eksikliği çok ciddi bir problem. Bu sefer hiç olmasa sizin de katkınızla oraya bir tabela konserde böyle bir şeyin geçmişte yaşandığını ve onun bir şey olarak e, nasıl diyeyim göstergesi olarak bu yarığın oluştuğunu bir oraya gelenleri de bilgilendirecek şekilde bir tabelayla şey yapsanız, aydınlatsanız. E, bunu ki çalışan arkeoluk arkadaşlara hemen iletiyor. Ciddi söylüyorum hakikaten böyle bir eksiklik Türkiye'de her yerde var. Evet maalesef. Maalesef. Olan tabelaları da zaten pek sağlam bırakmıyoruz. Aynen öyle. Ee, Aynen. Geçtiğimiz hafta rahmetli Aykut Parkan'ın Kuzey Anadolu Fayının üzerine koyduğu bir tabela vardı. Gere'de dedi. Oradan geçtim. Tabelayı epey bir aradım. Anladım. Yazık. <gülüyor> Etrafa atılmış bir şekilde duruyordu. Yazık. Evet. Ee, evet hocam çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size de kolay gelsin. Ee, Datça dışında e, yeni öğrenim dönemine kadar başka bir araştırmanız, incelemeniz olacak mı? Gene saha araştırmanız. Romanya'ya gideceğim Datça bittikten sonra orada bir toplantımız var. Bir 10 gün kadar Romanya'da bu defa çok başka bir konu, çok farklı bir konu. Ee, o da e, aşağı yukarı 120 milyon sene kadar önce e, dünyanın e, sera gazı nedeniyle iklimi üzerinde meydana gelen değişiklikler üzerine bir toplantı var. E, bu, çok, <gülüyor> demin, bu şimdiye kadar konuştuklarımızdan farklı bir konu. Çok farklı ama çok da güncel bir konu değil evet. mi hocam? Evet. Evet, ...benim e, merak duyduğum ve üzerinde geçmişte de gene çalışmalar yaptığım konulardan bir tanesi. Evet, bu işin yani e, küresel e, sorunların, iklime ilişkin sorunların e, geçmişi konusunda da e, önemli bir takım bulgular var anlaşıldığı kadarıyla. Evet, e, bu konu aslında çalıştığımız konu e, uluslararası bir proje, e, oldukça fazla da ülkeden katılım var... Bunu e, Dünya Jeoloji, Jeoloji Korelasyonu Birliği dediğimiz bir e, UNESCO'ya bağlı bir grup destekliyor. İşte her yıl bir ülkede bir araya gelinerek hem toplantı yapılıyor hem de e, o konuda yapılan çalışmalar arazide yerinde e, birlikte görülerek tartışılıyor. E, oldukça verimli ve e, uzun da süren bir çalışma. Evet, e, kaç yıl öncesine ilişkin dediniz hocam? 120 milyon. 120 akarsın. milyon yıl, evet. Evet, evet. 120 milyon. Peki. Oldukça fazla, oldukça eski. <gülüyor> oldukça eski, doğru. Evet hocam, çok çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. çok teşekkürler. Size de kolay gelsin, hoşçakalın. Evet efendim, Okan Tüysüz hocamızla Çin'deki ve Yalova'daki ...depremleri konuştuk... ...aynı zamanda... ...önümüzdeki günlerde... o Tüysüz... ...Hocanın... yürütüceği bir çalışma hakkında da... ...Datça Yarımadası'nda yapılacak... ...çalışma hakkında... ...bilgi aldık, evet sana da... ...Datçalı diyebiliriz değil mi? İyi, artık yarı oldu... <gülüyor> yarı, ...Yarı Datçalı evet. diyebiliriz, evet... Ee, şimdi e, senin de katkıda bulunduğun bu 10. Kalkınma Planı'nda afet yönetiminde etkinlikle ilgili özel komisyon e, raporları yayınlandı. Evet. Kalkınma Bankası'nın Bakanların, e, bakanlığının e, sitesinde e, yayınlandı. Biz geçen hafta e, Nuray Hoca'yla birlikte onun e, bölümlerini ele aldık. Yine bu Afet Yönetiminde Etkinlik Raporunda 2.4 ve 2.5 bölümlerindeki yetkin mühendisliğe ilişkin ve yapı denetimlerine ilişkin bölümleri ele aldık. Sen de buraya oldukça kapsamlı bir rapor sundun mag Vakfı adına. Nasıl başladı bu çalışma? Şimdi şöyle, bu biliyorsunuz. 10. Kalkınma Planı hazırlıkları 2012 yılında başladı 2014-2018 dönemini kapsayan plan bu Bununla ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı 66 adet özel ihtisas komisyonunun oluşmasını sağladı Bu 66 adet özel ihtisas komisyonundan bir tanesi de Afet Yönetiminde etkinliğin artırılması ihtisas Komisyonu ee, ve Kalkınma Bakanlığı'nın e, koordinasyonunda e, çeşitli üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, kurum kurumlarından, belediyelerden gelen toplam 61 e, üye. Katılımıyla e, çalışmalar yürütüldü. Ağırlıklı olarak internet üzerinden e, elektronik e, haberleşmeyle yapıldı ama iki defa da e, bu e, üyeler Ankara'da bir araya geldiler. Toplantı yaptınız. Toplantı yaptılar. Evet. Komisyon başkanlığına e, belki tekrar olacak siz geçen gün... E, yok onlar şeyle, o detaylara girmedik. Girersek e, iyi olur aslında. Başkanlığına Profesör e, Derin Ural yaptı. E, raportörlüğünde... De, e, Bülent Özmen, Doktor Bülent Özmen yaptı Gazi Üniversitesi'nden ve koordinatör olarak da Kalkınma Bakanı'ndan Sayın Hasan Çoban ve uzman Selen Arlı Yılmaz vardı. Şimdi özellikle burada Bülent Bey'i röportaj olarak bir kere daha ...hatırlamak gerekiyor... ...çünkü hakikaten bu kadar 61 değişik... ...kişinin görüşlerini... ...elektronik postayla ...yüzlerce elektronik posta ile gelmiş olan... ...bir takım... ...görüşler, raporlar ve bunları hepsini... ...şey yapıp... ...değerlendirip bir... ...final raporu hazırlamak gerçekten... ...büyük bir işti o anlamda... ...kendisine bir defa daha... ...teşekkür etmek istiyoruz... ...şöyle... Bu komisyon toplantılarında esasında bir e, konu bazında bir bölümlenme yapılmadı. Yani afet yönetiminde etkinlik komisyonu e, ilk başta bir öneri geldi ama sonra e, kabul edilmedi öneri. E, alt komisyonlar bazında çalışmadı. E, bütün e, bu e, e, konu e, hep beraber ele alındı ve e, esasında herkes e, değişik alanlarda, kendi alanı olsun olmasın, görüşlerini de bildirme olanağı buldu. E, çok kapsamlı bir çalışma çıktı ortaya. E, sonuç olarak toplam 139 sayfalık bir rapor var, evet. Özel İktisat Komisyonu raporu. Ve e, geriye dönüp baktığımızda esasında... ...1999 depremlerinden sonra hazırlanan o 8. Kalkınma Planı e, e, ile ya aşağı yukarı orada e, bu afetlerle, afet ile ilgili çok ciddi bir ve derinlemesine bir çalışma yapılmıştı. Ona benzer bir çalışma söz konusu oldu. E, karşılaştırılınca esasında açıkçası... ...biraz moral bozucu bir takım şeyler de var... Ee, ...şöyle bakıyoruz... ...8. Kalkınma Planı'na girmiş bir takım konular... ...aynen hemen hemen aynı başlıklarla... ...10. Kalkınma Planı içerisinde hedef olarak... E, ...konmuş oluyor... ...ama e, yaklaşım açısından... E, ...ve e, işin detayları... E, kapsamı açısından... E, ...oldukça verimli bir çalışma... ...en azından bir referans çalışma... ...olarak değerlendirilebilir... ...bu Özel İhtisas komisyon raporu... E, ...dediğim gibi bir sürü başlık ele alındı. Bunun içerisinde tabii ki mevcut durumun bir değerlendirmesi yapıldı. Ondan sonra etkin afet yönetimi ...komisyonunun adı da zaten o etkin afet yönetimi. Bu nedir? Ne demek? Ne amaçlanıyor burada? Bunun üzerine bir çalışma yapıldı. Ondan sonra da etkin afet yönetimi için yapılması gerekenler ve buna bağlı olarak da öneriler, sonuçlar ve değerlendirmeleri kapsayan bir rapor ortaya çıktı. Tabii ki. Bizim ben yani maalesef afet gönülleri vakfı adına ben katıldım o toplantıya. Bu toplantı içerisinde tabii bizim şeyimiz daha çok e, katılımcılık. E, sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının afet yöneticisi içerisinde alınacak alacakları yerler. E, halkın eğitimi e, bu tür konular üzerinde. Gönüllülük. Gönüllülük de evet tabii ki bunun parçası olarak yapıldı. Tabii e, çok güncel olması nedeniyle iki... Konu e, biraz e, ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi bu e, afet yönetimindeki e, kurumsal yapılanma ve e, yasal altyapı. Bir diğeri de e, bu kentsel dönüşümle ilgili uygulamalar ve e, o konuda e, yapılması arzulanan düzenlemeler. E, ama e, dediğim gibi e, oldukça... E, Kapsamlı bir çalışmaydı. Afet finansmanından tutun da işte yetkin mühendislik, mühendislik eğitiminde iyileştirmeye kadar çok değişik alanlarda çeşitli konuları ele alma fırsatı bulduk. Evet, şimdi aslında enteresan Nuray Hoca ile de konuştuğumuz o zaman benzer değerlendirmeleri yaptı. Ben kaynakça bölümüne baktığım zaman da bugüne kadar depremle ilgili olarak özellikle 99 sonrasında 1999 sonrasında depremle ilgili olarak hazırlanmış olan bir sürü raporada atıflar olduğunu görüyorum. Deprem Şurası 2004 raporu, Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi, Ulusal Deprem Konseyi raporu. Bu hı -hı, da 2002'de hı -hı. çıkmıştı hı -hı. Ee, biliyorsun. Evet. Ee, ki aynı zamanda iklim değişikliği ve e, çevre sorunlarına da e, şey yapan e, eğilen e, orman yangınları normal yangınlara eğilen oldukça geniş kapsamlı bir çalışma ee, yapılmış ve önceki çalışmadan belki de en büyük farklarından bir tanesi bu konulara değinmiş olması yani, yani deprem dışında da bir takım şeyleri evet ee, özellikle böyle iklim değişikliği ve e, beraberinde gelen şeyler e, e, tehditler ve de riskler üzerinde e, durulmuş olması evet ee, mesela sayıştayın e, bizim çok dikkatimizi çeken iki tane raporu vardı e, deprem e, 99 depremlerinden sonra 2001-2002'de e, yayınlamış olduğu e, ki onların üzerine de programlar yapmıştık e, bunları da ele almış olması e, son derece önemli en sonunda e, bir öneriler bölümü var. Öneriler bölümüne baktığımız zaman da aslında konu üzerinde çalışanlar açısından çok da yeni şeyler olmadığını görüyoruz. Ama işin olumsuz tarafı şu, 99 yılından beri söylenenlerin hala 2014'te tekrarlanması hakikaten çok dikkat çekici ve bu konudaki sorunların, e, hala halledilmediğini göstermesi açısından da moral bozucu. Evet, esasında oldukça uzun bir dördüncü bölümü var. Öneri, sonuç ve değerlendirme bölümü. Ben ara başlıkların şöyle kısaca üstünden geçim istiyorsanız. Lütfen. Bunlardan bir tanesi işte Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetim Başkanlığı yeniden yapılandırılmalıdır deniyor. Bu geriye baktığımızda esasında Afet Yönetimi yeniden yapılandırılmalıdır diye çıkmıştı 8. Kalkınma Planı'nda. Burada ise artık yeniden yapılandırılmalıdır. Esa bu ilerlemeyi gösteriyor bir noktada. Ama gene bizim arzuladığımız bir afet ziyaret, e, ve acil durum yönetiminin hala oturtulamadığına e, bir de, işaret diye evet. değerlendiriyorum ben bunu. Şu anda kaçıncı yapılandırmadayız? Aa, benim <gülüyor> 2009'da yasa çıktı. Ondan sonra... E, bir de da, ama ilk, ondan öncesi var. Ondan tabii. öncesi var tabii. Bir şey var. Türkiye Acil durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün falan kurulması var. E, üç ya da dört diye söyleyebilir miyiz acaba? Tabii, öyle, öyle, tabii. Evet. E, ama yani mesela kendi içerisinde e, çok ufak bir yerde bir tutarsızlık da var. Bu yerel yapılarla ilgili olarak şeyde, durum tespitinde işte il özel idarelerine bağlandı filan diyordu. Tabii daha bu hazırlanırken bu rapor il özel idareleri büyük şehir olan yerlerde kalktığı için... ...ve de e, Affat'ın e, Taşra Teşkilatı oluşturmaya başlandığı için o bölümü raporun biraz kadük kaldı. <gülüyor> evet. Yine ee, da... bu yapılanmaya ilişkin bir sorum var. Ee, şimdi biz programda da e, altın saatler programında da üzerinde durmuştuk. Ee, çok merkezi bir yapı olarak gelmişti ve özellikle de taşra teşkilatında önemli bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun e, doldurulmasına ilişkinde e, yasada e, herhangi bir açıklayıcı hüküm olmadığını, yönlendirici hüküm olmadığını tespit evet. etmiştik. Şimdi e, bu e, Özel ihtisas Komisyonu'nun raporu da bunu tekrarlıyor. E, yani hala e, bu sorunun e, devam etmesi e, tahmin ediyorum ki Mahalli Afet Gönüllüleri gibi e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti gibi hı hı. AKUT gibi ee, sivil kuruluşların da faaliyetlerini... E, ...yürütmeleri konusunda önemli bir engel olarak görünüyor. N nedir Şimdi alandaki durum? Şöyle esasında durum. E, belki de e, üç alt başlıkta sayabileceğimiz bir durum var orada. Bir tanesi e, bu şeyin... E, ...Başbakanlık, Afet ve Acil Durum yönetim Başkanlığı'nın... ...esasında bir koordinatör kuruluş olması öngörülüyordu. Evet. E, ve e, bu şekilde oluşturulurken birdenbire... ...işte koordine edici, destekleyici, denetleyici bir kuruluş e, diye... E, ...oluşturuldu fakat birdenbire... E, ...uygulayıcı bir kuruluş haline dönüştü. Bu e, hem o kurumdan... ...gelenler açısından hem de bu toplantıları... ...diğer kurumlar temsilcisi... olarak katılanlar açısından... E, ...çok sık gündeme getirilen bir konuydu. Yani e, burada bir problem var. Evet. E, i̇kinci problem... Hak, e, ...sizin de bahsettiğiniz gibi... ...bu... E, ...Plaşya Teşkilatları'nda bir boşluk oluştu. E, i̇l genel... Şey, il, ...özel idareleri altında... E, ...AFAT müdürlükleri... ...kuruldu illerde. Şimdi Büyükşehir... ...kanunuyla tabii de o da e, İlozeyderler... ...kaldırıldığı için bir ortada bir boşluk... ...oluştu ve zaten son yapılanma da... ...ona bağlantı olarak oldu. Ama mesela... ...ilçe teşkilatları olmadığı için... E, özellikle mesela bizim açımızdan Mahaafet günü açısından büyük bir sorundu... Çünkü ilçe teşkilatları da sivil savunma döneminde En azından karşımızda bir muhatap vardı ee, sivil ilçe sivil savunma müdürleri ve o anlamda e, ilçe bazında koordinasyon e, çok daha kolay gidiyordu daha kolay bir iletişim sağlanıyordu ok ortadan kalkmıştı e, şimdi e, Onların açısından yani afet ve acil durum yönetiminde çalışanlar açısından ise bir takım İl Özey dairesi altında olmanın getirdiği başka problemler vardı. Onlar da işte özlük hakların filan gibi bir takım finansal konularda karşılaştıkları zorluklar filan gibi. Sonra birdenbire bu büyükşehir yasasıyla beraber İl Özey daireler kalkınca tamamıyla bir boşlukta kalındı ve biraz e, acilen bir çözüm olarak e, taşra teşkilatlarına e, dönüşüldü. Şimdi şimdi eski sivil savunma gibi taşra teşkilatları var ama bildiğim kadarıyla daha il bazında, ilçe bazında e, yok. Evet. Böyle bir e, durum var ortada ve bunun ötesinde bir başka e, şey daha var. Biliyorsunuz e, bu üç genel müdürlük il, e, şey e, afet işleri genel müdürlüğü, sivil savunma genel müdürlüğü ve Türkiye afet yönetimi genel müdürlüğü. Üçü Afetten sorumlu olan üç kuruluş. Bu şekilde tek bir şemsiye kuruluşun altında toplandı bunlar. Bütün afetle ilgili konular buradaydı. Sonra birden bire bu kentsel dönüşümle iyice doruk noktasına çıktığı gibi şehircilik çevre ve şehircilik Bakanlığı bir şekilde bu işlevlerin bir kısmını üstlendi. Şimdi orada gene çok tartışmalarda ortaya çıkan bir sorun var. Hangi bakanlık, hangi bir şey, kurum daha doğrusu e, yetkili? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı yoksa afet ve acil durum yönetimi başkanlığı mı? Bazı konularda özellikle e, şey, e, imarla ilgili e, bazı konularda e, ciddi e, nasıl diyeyim? Hani kurumsal e, kurumlar arasında bir e, çatışma, çelişki e, olma durumu var. Evet ben buradan hemen e, birinci paragrafını... Okumak istiyorum ee, diyor ki bu e, önerilerden e, birincisi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeniden yapılandırılmalıdır diyor hı hı. belirttiğin gibi. Afad'ın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda gerekli değişiklikler yaparak sadece kural koyucu, hı hı. yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve denetleyici olacak bir yapıya kavuşturulmalıdır. Zaten aslında ilk kanıldığında da kanun böyleydi. Tabi tabi. Ama sonradan iş o kadar saçma sapan bir noktaya geldi ki deprem gerçekleşen depremleri açıklamayı bile afat merkezine e, ...aldılar ve e, bu konuda bir yönetmelik yayınladılar. Yani AFAD'dan başka kimse bu açıklamayı yapamaz şeklinde. Doğru, e, sadece depremle ilgili konularda değil. Esasında mesela bu e, mülteciler konusu ve benzeri e, alanlarda da e, belli bir e, e, sıkıntı yaşandığını e, duyuyoruz. O, e, uygulayıcı kuruluş haline gelmiş olmasından kaynaklanan e, ve de... E, hem denetleme hem uygulama yapma durumunda olmasından kaynaklanan bir takım sorunlar olduğunu duyuyoruz. Evet şimdi bu özetin yani sonuç ve değerlendirme bölümüne ilişkin e, sohbetimizin devamını e, müzik parçamızı dinledikten tamam. sonraya bırakalım. Bugün summertime versiyonları dinleyeceğiz. Evet, bu sıcakta İstanbul'da kavrulanlar için. İlkini şimdi dinleyeceğiz. Bir de programı bitirmeye yaklaştığımız zaman dinleyeceğiz. Evet, dinliyoruz. Evet. What oh, good looking babe She's looking good now nah, nah, nah, nah. Hush Baby, baby, baby, baby, baby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 Evet 94.9 Açık Radyo'dayız Altın Saatler programında programın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Okan Tüysüz hocamızla Çin'de ve Yaloğu'da meydana gelen depremleri konuştuk. <gülüyor> Gene birinci bölümde 10. Kalkınma Planı'nda afet yönetiminde etkinlik raporunu özel ihtisas raporunu değerlendirmeye başladık. Şimdi ona devam edeceğiz. Bu e, afet yönetiminde etkinlik e, raporunun hazırlanmasında e, programcımız Altın Saatler e, programını birlikte yaptığımız arkadaşım Elvan Cantekin'in de e, önemli katkıları oldu. E, bir e, öneri sonuç ve değerlendirme bölümü var dördüncü bölüm. Bu bölümün üzerinde konuşuyoruz. İlk olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeniden yapılandırılmalıdır. Tespitini evet konuşuyoruz. Esasında bir evet. biraz müzik parçasından önce bir şeyden bahsetmiştik. Yani orada üç tane yapı ile ilgili sorun var diye. Üç genel müdürlükle üç ilgili. Bu bir... Evet. Bunu esasında burada birebir yansımasında görüyorsunuz. Zaten öneriler paketi. Ki bu öneriler paketinin bu bölümünün oluşmasında. Ağırlıklı olarak tabii o kamu kuruluşlarının, temsilcilerinde de rolü var. Ama e, kend, yani diğerleri de, diğer katılımcıların da e, ortak e, düşüncesiydi. Ve hemen görüyorsunuz birinci şey, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yeniden yapılandırılmalıdır birinci öneri. İkinci öneri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden yapılandırılmalıdır. Yani e, sıkıntı orada artık bütün e, şeyiyle kendisini gösteriyor. İşte maruz bölge olma kararının verilmesi ve benzeri konularda filan iki kurum arasında gerçekten bir yetki şey çatışması ya da kargaşası oluyor diye değerlendirebiliriz. Bu konuda öneriler var. Ondan sonra mevzuat düzenlemeleri Türkiye'deki temel sorunlardan bir tanesi birçok şeyde alanda çıkarılan yasalarda yönetmeliklerde. Bu afetle ilgili uygulamalar da bir takım tutarsızlıklar, bir takım eksiklikler var. Bunların iyileştirilmesi, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Aslında bunları bir kısaca özetlersek iyi olur Elvan herhalde, çünkü afetle ilgili ne kadar kanun olduğunu da göstermesi. Ee, solu soluğum hmm. yeter mi bilmiyorum. Yok ben hemen devralacağım. <gülüyor> Şimdi yani bu birleşiden afet ve acil durum yönetim başkanlığı kurulması aşamasında birleştirilen üç genel müdürlüğün. E, e, alanındaki yasalar var. İşte 7269 sayılı Umumi Hayatı afetler Dairesi'nin alacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 2090 sayılı Afetlerden Zarar gelen... Çiftçilere Yapılacak Yardım Olarak Kanun, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun devam ediyoruz 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Değiştirilmesi Kanunu ki bunlar daha sonra çıkar. 6000 şey 644 ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanun hükmünde kararnamesi, belediyeler kanunu, büyükşehir belediyeleri kanunu, il özel İdaresi kanunu ve e, gibi kanunlar bunlar her birinde e, bu afet yönetimini ilgilendiren bir takım evet. hususlar var. Ve bunların e, bir şekilde hep toptan ele alınıp e, bir genel perspektif içerisinde değerlendirilip birbirlerine uyumlu birbirlerini tamamlayan birbirlerini e, destekleyen yapılar haline e, mevzuat haline gelmesi gerekiyor. Evet. Bu herkesin ortak fikri ama çok büyük bir iş ve de... ...8. Kalkınma Planı Çalışmaları'nda da aynı şeyler önerilmiş hala. Evet, ee, enteresan. Mevzuat düzenlemeleri bütüncül yaklaşımla ele alınmalı. Ani ve yama kanunlar yaparak bu işin çözülemeyeceği gerçeği kavranmalıdır. Bu, bu özel bu... ihtisas komisyonu evet. görüşü evet. tabii ne kadar... Son hani, derece önemli tabii. Şey evet, böyle. Ee, bir bir başka... de tabii e, burada vurgulanan önemli şeylerden birisi de çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın e, afet konusunda yapması gerekenleri de e, şeyin e, afadın sadece yönlendirici, e, koordine edici bir e, kurum olmasıyla sınırlandığı için. E, bu önerilen modelde afet için önerilen modelde yer almayan etüt bir bölgenin afete maruz bölge olmasına karar verme süreçleri hı hı. yerleşim yeri seçimi operasyonel afet yönetim görevlerinin e, yeni dönemde çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini öneriyor bu da son derece önemli evet esaslı biz mi detaya girmedik ama evet. bu e, Öneriler ilk birinci öneride yani yeniden e, AFAD'ın yeniden AFAD Başkanı'nın yeniden yapılandırması önerisinde altta e, şey de tanımlanıyor. Yani AFAD'ın ilgilenmesi gereken konular konusu da var. E, orada e, bir takım e, detaylar verilmiş. Bir tabii e, beraberinde işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, bu yeni verilen e, görevler çerçevesinde de e, şeyleri e, rolünü olmalıdır. E, bunu da tanımlama ihtiyacı duyulmuş. Evet, evet. E, bir başka öneri e, bu tehlike ve risk kartlarının hazırlanması. Bu biraz daha spesifik bir konuya giriyoruz. E, bu e, geriye döndüğümüzde 8. Kalkınma Planı içerisinde de yer alan başka bir e, konu. Evet, bu konuda zaten çalışmalar da yürütülüyor. Bunu geçen hafta evet. programımızda da hı hı. belirtmiştik. Bu buna evet bu çalışmalar başladı ama e, tamamlanması bildiğim kadarıyla gene kalkınma planı içerisinde 2018 diye öngörülüyor. 81 ilde tamamlanması. Öyle bakarsak bütünleşik afet tehlike haritası tamamlan il sayısı 81 2018 sonu itibariyle öyle bir hedef konmuş vaziyette. E, konut envanteri çıkarılmalıdır. Bu her zaman karşılaştığımız bir problem. E, Türkiye'deki konut envanteri İstanbul'daki bina sayısını bile 400 hala e, tespit edemiyoruz. Afetlere karşı güvenli yapı ve yerleşimler oluşturulmalıdır. E, evet. Deprem kayıt şebekeleri birleştirmelidir. Bu biliyorsunuz Türkiye'de değişik kurumlara, daha doğrusu Kandilli'ye ait bir de AFAD'a ait deprem kayıt istasyonu. Ayrıca birkaç kurumunda daha ufak çaplı deprem kayıt şebekeleri var. Bunların birleştirilmesi öneriliyor. Şu anda hala Tamamlanmamış olan ulusal afet yönetimi stratejisi ve eylem planı hazırlanmalı. Bu neden hala e, tamamlanmadı? O çok detayını bu, bilemiyorum. Çok, çok detayını çok bilemiyorum. Çok yürütüldü. Öncelik tabii ki deprem stratejisi ve eylem planına evet. verildi. O tamamlandı. E, bu, ondan sonra ulusal müdahale planı tamamlandı. Bu şeyi e, açıkçası afet yönetimi stratejisi ve eylem planının hazırlanmasında niye hani e, şey oldu, gecikme oldu onu bilemiyorum. Evet, çünkü hala taslak üzerinde. Daha doğrusu hala taslak Tastık halinde mı? olduğunu biliyoruz ama evet. üzerinde bir çalışma evet. yürütülüyor mu yürütülmüyor mu açıkçası. Ee, ondan şimdi şöyle değilmiş. esasında tabi şöyle de bir şey var yani Afat e, hani korun denetleyici de, şey kural koyucu ve şey hani e, destekleyici bir yapının dışında bir de e, operasyonel bir yapı haline dönüştüğü için. E, iş yükü de ona göre arttı. Son dönemlerde iyice fazlalaştı. Belki de hani yeteri kadar kaynak mı aktaramıyorlar? İnsan kaynağı mı Ne olabilir bilmiyorum. İlgi alanların da bir şey olabilir. Evet, problem olabilir. Problem olabilir. Evet. Eğitim ve bilinçlendirme programların bir yapımalıdır. Bu bizi doğrudan ilgilendiren bir konuydu. bunu evet, Aslında bu konusunda. konuda da çok çalışma yapılmadı mı? Yani buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Valla eğitimin esasında yani Türkiye'de deprem sonrasında, 1999 depremleri sonrasında çok ciddi bir faaliyet var. Ama bu faaliyetler içerisinde biraz bölük pörçük olduğunu söylemek de mümkün. Bir ortak anlayış hep burada gündeme geliyor. Burada da esasında yani bu öneri içerisinde de bu ortak anlayış vurgulanıyor. Ve bu işbirliğin geliştirmesinde özellikle aşağıdan yukarıya doğru. ...şey, e, sistemin oluşturulması e, esas alınmalıdır e, deniyor. Bu e, daha sistematik, okullardan e, başlayan, e, işte halk bireylerden başlayan bir eğitim e, şeyin, e, faaliyetinin yürütülmesi. Ve e, bu konuda işte her kuruluşun kendisine göre bir şey hazırlayıp da, e, eğitim programı hazırlayıp da... E, Ha, insanlar, insan, insanların karşısına değilim. çıkıp uygulamaya sokması yerine evet. daha böyle ortak bir e, çalışmanın yapılması işte özel sektör kamu kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları sivil toplum kuruluşlarının o, bu konuda bir ortak çalışması e, öngörülüyor Afat bu konuda bir takım faaliyetler zaten yapıyor yani iş yani, e, bu konuda bir faaliyeti var e, İstanbul'da ya onlar biraz paralel yürüyor diye ben değerlendireceğim evet. e, yani Afat'ın ürettikleriyle İspanyol'un ürettikleri arasında çok büyük bir e, şey yok fark farklılık yok, yok. E, ama niye iki tane üretiliyor onu da pek anlamış değilim Anlamak açıkçası. Evet. Fakat yani içerik olarak çok fazla bir değişiklik yok orada, değişiklik yok. Afet sigorta sistemi geliştirmelidir. Bu yani DASK sisteminin geliştirilmesi konusunda. Sadece zorunlu deprem sigortası olarak değil, daha da genişletilmesi konusu önemli. Deprem tehlike riskinin her yapı için ayrı mı? ayrı değerlendirilerek yapılması Nasıl? ve primlerin ona Ölge göre belirlenmesi. belirlenmesi. Yani şu anda. Tek standart, tek standart bir, bir primi var. Evet. E, ve ona göre e, bütün e, polisçeler düzenleniyor. Evet. O penetrasyon konusu vardı. Penetrasyon konusunun e, önemli ölçüde e, bu e, yapılan yasal düzenlemelerle aşma noktasına gelindi. Ama gene de bu konuda halkın e, bilinçlendirilmesi ve de e, daha tanıtım yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Evet. Şimdi gene seninle çok ilgili evet, bir bölüm e, değil mi? Evet bu konu e, yani kentsel dönüşümde katılımcılık sağlanmalıdır. E, bu esasında yani e, özel ihtisas komisyonunun bizim çalıştığımız e, afet yönetiminde etkinlik özel ihtisas komisyonu değil sadece. Kentsel dönüşümle ilgili diğer e, konuların ele alındığı ihtisas komisyonlarında da ortaya çıkan bir şey. E, kentsel dönüşüm zaten 10. kalkınma planı içerisinde çok... O, Ciddi olarak e, ele alınmış ve e, hani e, ana metinde de planın kendi içerisinde de kentsel dönüşüm'e hem e, şey kalkınma açısından hem e, konut politikaları açısından hem sosyal politikalar açısından değişik yerlerde yer verilmiş. E, ve burada tabii ki bizim açımızdan önemli olan kentsel dönüşümde katılımcılığın sağlanması bunun bir rant mekanizması haline e, de, değil... E, ...daha yaşanabilir şehirler, daha mutlu insanlar açısından sosyal yapımının dikkate dikkat alınarak yapılması gerekiyor. Evet. Bu, bu, bu konuda ciddi tartışmalar ve uyarılar oldu ve zaten raporada oldukça uzun bir şekilde bu geçti. Şöyle yani kentsel dönüşümün son cümlesini okursak orada esasında bir şey yapıyor. Kentsel dönüşümün bütünsel bir planlama anlayışıyla demokratik, katılımcı, eşitlikçi, finansmanı sağlanmış, istihdam yaratıcı, tarihi ve doğal çevreyi koruyan, çevre kirliliğini en az seviyede tutan, sağlıklı, sürdürülebilir, doğal ve diğer afetlere karşı güvenli, dezavantajlı gruplara gözeten ve yeterli eğitim, sağlık hizmetlerinin sunulduğu, yeterli açık alanların sağlandığı, nüfus ve yapılaşma kontrolü olan, kimliğini koruyan ve içinde yaşayanların sosyal ilişkilerini güçlendiren bir çevrenin oluşturması için gerekmektedir, diyor. E, e, bence hani bu anlamda en geniş kapsamlı tespit e, komisyon raporunda e, bu şekilde özetlenmiş. Evet, e, yani biz ön, önümüzdeki hafta programında mutlaka bölgeden arkadaşlarla konuşacağız. 99 depreminin yıl dönümü <gülüyor> nedeniyle ama senelerdir 15 seneye geldik. Senelerdir her sene aynı problemi ifade ediyorlar. Evet kalıcı konutlar hızlı bir şekilde yapıldı ama bunların sosyal e, ...hayatla e, bağı yok... ...hatta e, kentle... E, ...arasındaki... E, ...yolun bile yapılması... ...tam 11 seneyi aldı... ...yani bina yapmakta... ...çok hızlı olmakla övünüyoruz... Hı -hı. ...ama insanların... ...ihtiyaçlarını... E, ...gözeten bir... E, ...afet sonrası... E, ...yaklaşımla e, karşı karşıya... ...değiliz, o anlamda da... ...bu tespit son derece önemli... ...evet... evet. Yani sonuç olarak bu sürecin, kentsel yenileme sürecinin sadece afet risklerine azaltılması bir yaklaşımıyla değildi. Daha böyle bir hani sosyal toplumsal değerlerde dikkat ederek yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz bu raporda. Evet. evet bir diğer konu afetlere etkin müdahale yapılmalıdır başlığı altında. Burası daha çok arama kurtarma ve şey ilk müdahale üzerine şey yapılıyor. Burada da özellikle sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma diye görevli profesyonel yapıların ve işbirliği, beraber hareketleri ve kaynakların doğru kullanılması üzerine duruluyor. Evet. Burada bir bölümde de e, özellikle bu konuda çalışan personelin e, bazı problemlerinin dile getirildiğini söylemek mümkün. Evet. E, söz verdik biliyorsun. E, Summer e, Peki e, bir versiyonunu daha çalışacağız. E, bu sefer de Billie Holiday'den gelecek. E, tamam. Çok hızlı. Ee, tekrar e, şey yaparsak e, tamamlarsak haberleşme ve iletişim sistemiyle ilgili kesintisiz evet. hale getirilmelidir diye bir tespit var. Ee, hasar tespit çalışmalarının zamanında yapılması, sivil asker işbirliği. Bu esasında sağlanması. çok önemli bir konu ama e, hani evet, e, bunun, bunun, içerisinde, başka bir... bunun içerisinde yer almış olması da güzel bir evet. şey, evet. Bunu başka ee... bir programda mutlaka <gülüyor> ele alınması el evet. gerekiyor. <gülüyor> Ve evet. ondan sonra da afet yönetimine sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımı sağlanmalıdır. Bu e, bizim özellikle hani e, orada mevcut sivil toplum kuruluşlarının e, bas, e, isteğiyle kon, e, kondu bu. E, çok e, önemli bir konu. Evet. E, Afet'e hazırlık topyekun bir çalışmayı gerektiren bir şey e, alan. E, o alanda sivil toplum kuruluşlarıyla... Ile işbirliği mutlaka oluşturması gerekiyor. Ee, Bunu da bir şey olarak evet, bu rapor yani. üzerinde zaten daha program yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Okan Tüysüz Hoca'yla konuştuk bu hafta ve bir müzik parçasıyla sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. <laughs> ¶¶